الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وغرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله عظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleyem. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleyem. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleyem. <gülüyor> Kıymetli müminler, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Sultanul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i indirdiği ayetleri bize öğretmek için bir de hikmet öğretmek için gönderdi. Ve yuallemuhumul kitabe vel hikmete Yani benim ümmeti Muhammed'e gönderdiğim peygamber bir kitabı onlara talim edecek. <gülüyor> bir Kur'an-ı Kerim'i talim edecek, öğretecek. Bir de vel hikmeti, hikmet öğretecek. Kitabı anladık Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmet hangisi? Hikmette hadis-i şeriflerdir. <gülüyor> yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bize hem Kur'an'ı öğretmekle hem de hikmeti öğretmekle sorumludur ve yükümlüdür. Cenab-ı Hak bu donanımla onu gönderdi. Dolayısıyla ve yüzekkihim. Onları temizleyecek. Aleyhissalatü ve Selam Efendimizin görevi Kur'an'ı, kitabı öğretmekle, hikmeti öğretmekle, kendisi de uygulayıp yaşayıp örnek olmakla biz insanları öylesine olgunluğa sevk ediyor ki onun söylediklerini yaptıklarını yapmakla, anlamakla, inanmakla, yapmakla biz aslında temizlenmiş oluyoruz. Ve yüzekkihim. Onları temizlemiş oluyoruz. Binaenaleyh, Kur'an bilgilerinden, hikmet bilgilerinden mahrum olan insanlar, farkına varsalar da, varmasalar da affedersiniz, bir pislik içerisindedirler. Temizlenmeye muhtaç bir pislik içerisindedirler. Bazen gazetelerde, televizyonlarda, gülünç haberler olur. İnsan, aa olurum böyle şey diyeceği haberler olur. Mesela bunlardan birisi yaşlı, tek başına yaşayan bir insanın evinden bir kamyon çöpün çıkması gibi. Efendim ne kadar çöp varsa evinde biriktirmiş, biriktirmiş, kokusu etrafa yayılınca komşular müdahale ediyor, belediyeyi çağırıyorlar, belediyedeki görevler geliyorlar çöpleri alalım diyorlar. Müdahale ediyor, alamazsınız bunları diyor. Yani affedersiniz pisliğe alışmış, çöpe alışmış, hayatının bir parçası gibi onlardan ayrılmak istemiyor. Kur'an'dan ve sünnetten, Kur'an'ın bildirdiklerinden öğrettiklerinden, hikmet dediğimiz Aleyhisselatu vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinin beyan ettiklerinden, uzak olan bir insan, bunlardan cahil olan bir insan, Bilse de bilmese de, farkında olsa da olmasa da pislik içerisindedir. O çöplük içerisinde yaşıyordur. Burnu o kokuya alışmıştır. Ondan rahatsız olmuyor ama gerçekte pislik içerisinde yaşıyor. <gülüyor> ne ile temizlenir bu pislikten? Ancak Kur'an'ın öğrettikleriyle temizlenir. Hikmetin öğrettikleriyle temizlenir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnek hayatıyla temizlenir. Dolayısıyla bizim Kur'an'a ihtiyacımız olduğu kadar temizlenme noktasında Kur'an'a ihtiyacımız olduğu kadar Kur'an'a açıklayan ve onu bilfiil canlı olarak yaşayan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in açıklamalarına, örnek yaşantısına o derece ihtiyacımız vardır. Her birimizin kıldığı namazda yaptıklarımız bir namazı başından sonuna kadar kılıncaya kadar okuduklarımız ve yaptıklarımızı Sadece ve sadece kısmı azamiyle diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından almışızdır. Kur'an-ı Kerim'e baksak böyle bir namaz kılamazdı. Yani Kur'an-ı Kerim bize namaza nasıl başlayacağımızı, tekbir nasıl alacağımızı, ellerimizi nasıl bağlayacağımızı, neler okuyacağımızı, rükû ne kadar yapacağımızı, secdeyi kaç defa yapacağımızı, rüküde neler okuyacağımızı, secdede neler okuyacağımızı, tayyatta neler okuyacağımızı, Nerede hangi yanlış yaparsak ne, buna ne lazım geleceğini Kur'an-ı Kerim açıklamaz ki bunları. Yani biz dinimizi sadece Kur'an'a değil, Kur'an'ı bize canlı olarak anlatan Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun açıklamalarına onun uygulamalarına muhtaçız, Borçluyuz. Şimdi gelelim hadis-i şeriflerden, hikmetten. Dersimizin geldiği, sıramızın geldiği konuya. Ee, geldiğimiz konu mekârimul ahlâk. Mekârimul ahlâk demek, ahlâkın faziletli, üstün, herkes tarafından kabul edilebilir güzel sayılanları demektir. Üstün ahlâk demektir. sultanül Enbiya, fahri Kainat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, celil celili İslam'ı özetlerken bir hadis-i şerifte inne ma bu'itü li utammime mekarime'l İnne ma kelimesinin Arapçada ifade ettiği manayı da düşündüğümüz zaman ben ancak ve ancak sadece şunun için gönderildim. Nedir o? Li utammime mekarime'l Üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim. O zaman İslam dininin 6666 ayetin özeti. Bunca hadis-i şeriflerin özeti güzel ahlaktır. Üstün ahlaktır. Ahlakı özetlemeye kalkarsak ahlak çevrendekilere karşı görevini tam olarak yerine getirmek demektir. İnsanlara karşı, tabiata karşı, yaratana karşı Görevlerini, sorumluluklarını bilip yerine getirmek üstün ahlaktır. Binaenaleyh, bir insanı yoktan var eden Allah'a karşı, kendisini yoktan var eden Rabbisine karşı görevler ahlak dairesindedir. Annesine, babasına, çevresinde çocuk, küçüklerine, büyüklerine olan ilişkileri, aktiviteleri, bütün bunlar hepsi ahlak içerisinde giriyor. Yani aleyhissalatü ve selam Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in özetini hadisi şeriflerin özetini dini celil-i İslam'ın özetini üstün ahlakı tamamlamak olarak gösteriyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Güzel Müslümanlık eşittir. Güzel ahlaklı olmak. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kıymetli müminler bugünkü dersimize kadar pazar sohbetlerinde okuduğumuz konular bizde olmaması gereken sıkıntılardı. Afedersin pisliklerdi, kötülüklerdi. Bu dersimizden itibaren ise, mümini süsleyen, mümin hayatında olması gereken güzelliklerdir. Bunlar içerisinde en önemlisi diyor, başlık olarak en önemlisi, insanın kızmaması, frenlerine basması, kızdığı zaman öfkesini yenmesi. Bu, üstün ahlak içerisinde insan hayatında insana en çok lazım olan can kurtaran simidi gibi güzel bir huydur. Bundan önce bu konuyu teyit bakımından şu ayeti kelimeyi alıyor baş tarafa. Es-i'zü billah inne ekramekum indallahi etkakum Şöyle İstanbul'a baksak gök bakışıyla baksak, Türkiye'ye baksak gök bakışıyla baksak Allah Celle ve Ala Hazretleri bu 70 milyon insan içerisinde, 80 milyon insan içerisinde en çok değer kime veriyor? Onun nezdinde en değerli kimdir? Niye sadece Türkiye'ye bakalım ki? Bütün dünyaya bakalım. Dünya gözüyle bakıldığı zaman her ülkenin bir devlet başkanı vardı. İşte, efendim, yetkilerine göre insanlara sınıflandırılmışlardır. Bir başka cihetten baktığın zaman işte çok zengin olanlar vardır sırasıyla. İnsanlar böyle değerlendirirler. Makamlarına, mevkilerine göre değerlendirirler. Ama yerlerin, göklerin, kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu, insanları değerlendirirken ne parasına göre değerlendiriyor, ne makamına, mevkisine göre, ne de konuşma kabiliyetine göre, ne de yumruğunun gücüne, kuvvetine göre değerlendirmiyor. Allah Celle Celalü insanları neye göre değerlendiriyor? Ahlakına göre değerlendiriyor. Takvasına göre, samimiyetine göre değerlendiriyor. Olabilir ki bir insan dağda çobandır ama o bölgenin en değerli insanıdır. Olabilir ki bir insan sokakta sokakları temizleyen bir temizlikçidir ama o bölgenin en değerli insanıdır Allah nezdinde. İnsanlar müminde olması gereken güzel huy noktasında olması gereken en güzel özelliklerden, en önemli özelliklerden birisi kızmamak. Veya kızdığı zaman öfkesine malik olmak. Bazen kızmak insanın elinde değildir. Gülmek insan elinde olmuyor. Sebepler oluşunca insan gülüyor, kendini tutamıyor. Ağlamak da bazen insanın elinde olmuyor. Sebepler oluştuğu zaman gayri ihtiyar insan ağlıyor. Kızmak da İnsan elinde olmayan sebeplerle kendine malik olmadan feveran etmiş olabilir. Birden refleksler değişmiş olabilir. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş olabilir. Burada kızmamaktan maksat kızmayı meydana getiren sebeplerden uzaklaşmak demektir. Veya insan sinirlendiği zaman, kızdığı zaman öfkesine malik olması gerekir. İşte kızmamaya çalışmak. Kızmanın sebeplerini ortadan kaldırmak veya kızdığı zaman öfkesini yenebilmek, yutabilmek. İşte güzel huy burasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Ala Hazretleri alemlerin şöresinde bize şöyle bir emir veriyor. "Sel ile ve salihu ila ve cennetin arzusu, semavat ve arzusu, ügede tilim Kullarım, saygılı kullarım için, ahlaklı kullarım için, takva sahibi olan kullarım için cennet hazırladım. Böyle bir cennet hazırlanmıştır. Bu cennetin genişliği yerler gökler kadardır. Uzunluğunu siz hesabını yapamazsınız. Böyle bir cennet takva sahibi olanlar için hazırlanmıştır. Ahlaki olgun. Allah'a karşı saygısı yerinde olan insanlar için hazırlanmıştır. Bu cenneti kazanmak için yarış yapın aranızda. Hani sürat, diyoruz ya sürat Arapçadır bu. Sari'u sürat edin, yarışın, birbirinizi geçmeye çalışın. Aranızda bu konuda yarış yapın. Cennetin alasını kazanmak için birbirinizle yarış yapın. Bu cenneti ben takva sahibi olan kullar için, için hazırladım dedikten sonra... Bu tekva sahibi olan ahlakı olgun insanlar kimlerdir? Kendisi tarif ediyor. Buyurur ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّاۜ Bir defa ahlakı mütekamil tekva sahibi olan insanlarda bir cimrilik olmaz. Cimrilik kötü huydur. Pis bir huydur. Cömertlik güzel bir huydur. Bu kullarımda cömert cimrilik olmaz. Takva sahibi olan kullarımda cimrilik olmaz. İnsanın her zaman hali olmaz bazen paralar böyle yağar yağar gelir durumlarınız çok iyi olur bazen de musluk kısılır aşarsın musluğu gelmiyor akmıyor su akmıyor bazen güneş vurur bazen yağmur yağar bazen dolu yağar yani insanın ekonomik hayatında da her şey güzel her şey her zaman yolunda yürümez kıymetli dostlar kimse dünyayı cennet yapamamıştır siz gördünüz mü, duydunuz mu dünyayı cennet yapan? Görmediniz. Göremezsiniz de. Olmamış ve olmayacak olan bir şeyi elde etmeye çalışan ahmaktır derler. Olmamış ve olmayacak bir şeyi elde etmeye çalışan ahmaktır. O da nedir? Dünyayı cennet yapmaktır. Kimse dünyayı cennet yapamaz. Şu dünyanın haline bir bakın. Gençken derseniz ki çalışalım, çalışalım, çalışalım, çalışalım. Yaşlandığımız zaman rahat rahat yiyebiliriz. O zaman bu kadar çalışamayız dersiniz. Çalışırsınız çalışır, tam parayı kazanırsınız rahat rahat yiyeceksiniz. Kollestor yiyemezsin diyor doktor. Şeker yükseldi şunları yiyemezsin diyor doktor. Ama madem yiyemeyecektim niye geçtiğimi perişan ettim ki? Tam rahata kavuşuyorsunuz işte şimdi emekli oldum, oluyorum rahatlayacağım diyorsunuz. Aa dizlerim ağrıyor, gezemiyorum. Aa benim ağrıyor, oturamıyorum. Sıkıntılar başlıyor. Veya her şey tam yerinde bir yerden beklemediğinizden fazla paranız gelmiştir. Ticaretten iyi kar yaptınız, tam böyle güleceksiniz. Bakıyorsunuz ki bir trafik kazasında çocuğunuzun bacağı kırılmış. Aa diyorsunuz. Gülmekle ağlamak kardeştir bu dünyada. Gülmekle ağlamak kardeştir bu dünya. Gidiyorsunuz en ufak bir sancınızla bir tahlil yapıyorsunuz. Doktor diyor ki tümör çıktı geçmiş olsun. Kanser. Bütün şeyin değişiyor. Moralin bozuluyor. Şimdi ne olacak? Bu dünyada bunların hepsine hazır olacaksın. Çünkü dünya cennet olamaz. Kimse dünyayı cennet yapamamıştır sen de yapamazsın. Dünya kimseye cennet olmamıştır sana da olmayacaktır. Ekonomik dengeler bazen iyi olur, bazen iyi olmaz. Allah Celle Celaluhu dilese hepsini iyi yapar mıydı? Yapardı. Bunların hepsi ilahi kudretten, ilahi süzgeçten geçiyor mu? Geçiyor. Allah senin için öylesini uygun görmüştür. Öyleyse sana bana düşer nedir? Hoştur bana senden gelen ya gül yahut diken diyebilmektir. Ahlakı mütekamil, tekva sahibi olan insanların birinci özelliği cimrilik olmaz onlarda. Durumları çok iyi olduğu zaman Allah için verdikleri gibi durumları arzu ettikleri kadar iyi olmasa bile yine verirler Allah yolunda. Yünfigune fisserrâi ve darrâ. Beklediğinden çok daha fazla paralar geliyor sana imkanların çoğalmıştır. Allah için veriyorsun. Fakirleri, yetimleri, yoksulları sevindiriyorsun hizmet edilmesi gereken yerleri eline açıyorsun. Cenab-ı Hak vanayı kısar bildi. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yine verebiliyorsan işte sende üstün ahlakın birinci olarak burada zikredilen, takvanın birinci olarak zikredilen bölümü var demektir. İnsanlar kıymeti dostlar, zevklerini yerine getirmek için pek de varlığı yokluğun hesabını yapmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Gidiyorsun şimdi vatandaşa... ...nasılsın iyi misin... ...sanki böyle bekliyormuş... ...patlamaya hazır bomba gibi... ...işler çok kötü... ...böyle kötü, böyle kötü falan... ...hep kötülük edebiyatı yapıyor... ...halbuki aynı insanın... ...altı ay önce veya bir önceki hayatına bakıyorsun... ...şimdiki hayatına bakıyorsun... ...arabasını yenilemiş... ...çekyatlarını değiştirmiş... ...vitrinini yenilemiş... ...şimdi... Ne biçim lahana turşusu ne biçim perlis. Her şey yenilenmiş. Her şey yenilenmiş. Yenilenmeye de devam ediyor. Hoca senin bildiğin gibi değil. Tam benim bildiğim gibi değil de senin bildiğin gibi olsun. Sen söyle bakayım. İşte ben diyor bu arabayı krediyle beraber aldım diyor onu. Asla buna gücüm yetmezdi. Peki niye boyundan büyük işlerin altına giriyorsun göz o zaman? Mademki işler bozuk niye boyundan büyük işlerin altına giriyorsun ki öyle canım öyle istedi falan diyor. Yani canının istediği konularda elinde olmayan parayı harcamaya cesaret ediyor. Ama Allah için harcama sıra gelince elinde olandan vermekte de zorlanıyor. Allah Celle Celalü buyuruyor ki tekva sahibi olan kullarımın birinci özelliği darda da olsalar, varlıkta da olsalar, bollukta da olsalar, darlıkta da olsalar Allah için verirler. Yetim mi? Elini uzatır. Yoksul mu? Elini uzatır. Hizmet mi? Elini uzatır. Çünkü o bilir ki ne verirsen elinle o gelir seninle. Allah için vermişse bir yetimi sevindirmişse bir fakiri sevindirmişse bir hastaya yardımcı olmuşsa bir hizmette bir köşe olmuş ise gerçek servetin o olduğunu bilir. Ve şöyle düşünür. Allah'ım az da olsa sen verdin çok da olsa sen verdin. Senin razı olduğun yere bunu harcamak benim boynumun borcudur demesini bilir. İkincisi, hemen ikincisi bakınız. <gülüyor> Cennetin kendisi için hazırlandığı tekva sahibi olan kulların birinci özelliği cömet olurlar. Cimrilik olmaz onlarda. İkinci özellikleri, ikinci özellikleri öfkelerine malik olurlar. Kızdıkları zaman sinirlendikleri zaman <gülüyor> dillerinden yanlış bir şey sudur etmez. Ellerinden, ayaklarından yanlış bir şey sudur etmez. Öfkesine mağlup olmaz. Öfkesini mağlup eder. Akıllı, mantıklı hareket eder. Biz insanların başımıza gelen felaketler ve musibetler, hapishanede yatan insanların çoğu veya e, cinayet neticesinde, cinayet neticesinde mezarlıkta yatmakta olan insanların çoğu, hepsi bir kavga sinir neticesinde eline ayağına malik olmamaktan kaynaklanmıyor mu? <gülüyor> Birisine kızmıştır, tekme tokat girmiştir, kavga ilerlemiştir, bıçaklamıştır, hapishaneye girmiştir. Birisi mezara gitmiştir, birisi hapishaneye gitmiştir. Sadece iki kişiyi ilgilendirmiyor, iki aileyi de ilgilendiriyor, iki aile de perişan olmuştur. Hepsinin temelinde ne var? Öfkesine, sinirine malik olmamak vardır. Geliyorsunuz eve, bakıyorsunuz ki hanım suratını asmış. Ne oldu hanım? İşte bizim çocuğu işte komşu dövmüş mesela. Hanımın suratını asıklığını görüyorsunuz, çocuğun da suratını asıklığını veya ağladığını görüyorsunuz veya bir tarafı da bir çizik görüyorsunuz. Hemen sinirleniyorsunuz, iniyorsunuz, aşağıya, zile basıyorsunuz, çık bakayım dışarı. Tamam adam çıkacak dışarı ama nasıl çıkacak... ...ne ile çıkacak onu biliyor musun? Adam da tehlikeyi seziyor... ...eline alıyor bıçağı çıkıyor. Sen gidiyorsun mezara... ...o gidiyor hapishanene. Halbuki orada sinirli karar vermeseydin... ...hele dur bakalım... ...şöyle akıllı mantıklı otursaydın... ...biraz sinirin geçmiş olsaydı... ...bu işi... ...daha makul yollarla... ...insani ölçüler içerisinde çözmeye kalksaydı... ...mümkündür ki... ...senin çocuğun hatalı olmuş olabilir... Aynı pozisyonda sen olsan... ...sen de dövmüş olabilirdin. Bu da mümkündür. Olabilir. Onun da yanlış bir tarafına gelmiş. Onun da sinirli bir tarafına gelmiş. Senin çocuğu dövmüş olabilir. Ama bir dövmenin... ...bir tokatın, iki tokatın neticesi... ...bıçaklamak olmamalıdır. Veya silah çekmek olmamalıdır. Birisi mezara... ...birisi hapishaneye girmemelidir. Dinimiz işte burada... ...seni kontrol ediyor... Sen de üstün ahlak var mıdır yok mudur? Haydi kulum öfkeni yen bakayım diyor. Eğer öfkeni yenersen sen gerçek pehlivansın diyor. Belki öfkesini yenenler. Vel nas insanları bağışlayanlar. Vallahi hubbul muhsinin Allah böyle güzellik yapanları sever. Yani varlıkta ve varlıkta Allah için vermesini becerenler kızdığı zaman öfkesine malik olmayı becerenler insanları affedenler ağaçlayanlar var ya bunlar bir defa en büyük kazançları Allah'ın sevgisidir. Allah böylesine güzel davrananları sever. Ruhul Beyan tefsirinde bu ayeti kelimenin tefsirini yaparken der ki Hazreti Ali Efendimiz Kerim Allah ve Cenin hizmetçisi varmış. Misafirlerini çok sevdiği misafirlerini davet etmiş. Onlara sofrayı hazırlamış, yemekleri hazırlamış. Hizmetçi köle gelmiş bu hizmet ediyor. Fakat işte öyle heyecanlanmış, heyecanlanmış. Yemeği misafirin üzerine dökmüş. Misafirin üzerine dökünce tabi Ev sahibi buna üzülmüş, kaşlarını çatmış ve sinirlenmiş. Köle tabi bunun ne, kendisine nasıl mal olacağının hesabını yapmaya başlamış. Şimdi misafirler gittikten sonra benim halim ne olacak diye düşünmeye başlamış. Hz. Ali Efendimiz'in aşırı derecede misafirlerin karşısında sinirlendiğini görünce köle hemen bu ayeti kerimeyi okumuş velkazimin elgayza işte öfkesine malik olanlardır. Cennetin kendisi için hazırlandığı ahlakı mutekemil insanlar deyince Hazreti Ali Efendimizin yüzü gülmeye başlamış. O sertlik gitmiş. İkinci şeyi okumuş, kelimeyi okumuş. Velafina'n-nas insanları bağışlayanlar. Tamam, öfkesini yuttu ama ileride intikamını alabilir. Velafina'n-nas insanları bağışlayanlar. Dönmüş Hazreti Ali Efendimiz, bağışladı seni, yargılamayacağım seni demiş. Üçüncü kelimeyi okumuş, Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah iyilik yapanları sever. Dönmüş Hazreti Ali Efendimiz, haydi azat ettim seni demiş. Kölelikten de kurtuldun demiş. Yani bir çorba dökmeye, bir Hazreti Ali Efendimizin öfkesini yenmiş, affını sağlamış, bir de hürriyetini de kazanmış. Yani Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayanlar, anlayıp yaşamak isteyenler böyle ayetler karşısında hemen ellerini kaldırır. Teslimim diyor. Hz. Ali Efendimiz teslimim dediği gibi. Evet, şimdi kıymetli dostlar bu ayeti kerimeler tabi bana, size, her birimize değil mi? Ne güzel ahlak öğretiyor. Kızdığın zaman, sinirlendiğin zaman sinirine malik olacaksın, yutacaksın, öfkeni yutacaksın diyor. Öfkeyi yutmak neye benzer? arabanın frenine benzer. Frensiz arabayla yola çıkılır mı? Çıkılmaz. Hatta arabaların değerlendirmesi yapılırken iyi araba, kaliteli araba hangisidir kaliteli araba? Bastığın zaman en iyi giden değil. Frene bastığın zaman en kısa zamanda sağlıklı duran arabadır en iyi araba. Bastığın zaman çok iyi gidiyor ama gaza bastığın zaman çok iyi gidiyor ama frene bastığın zaman fren patlamış. Efendim fren boşalmış. Patlamış. Durmuyor arabaları, arabadan anlayan insanlar değerlendirirken, gaza bastığın zaman en iyi giden araba değildir. Hızlı gittiği zaman, frene basınca, ne diyorlar şimdi? ABS fren falan diyorlar. Değişim frenleri sayıyorlar. Arabanın özelliklerini sayarken, illa freni iyiyse o freni söylüyorlar. Bu ABS frenlidir falan diyorlar. İşte öfkesini yenmek, ABS freni kullanmak demektir. Bu konudaki hadis-i şerifleri görelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْصُرَعَةِ اِنَّمَشْ شَدِيدُ لَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنَّ الْغَضَبُ Her toplumda kullanılan tabir vardı. Pehlivan deriz halinde. Yiğit deriz. Şampiyon deriz falan. Pehlivan kime deriz biz? E, kim, kim rakibini yenerse ona pehlivan diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki gerçek pehlivan rakibini yenen Güreşte, boksla karşı tarafı mağlup eden değildir. Gerçek pehlivan kızdığı zaman nefsine malik olandır. Şimdi insan sinirlendiği zaman yüzü ne oluyor? Kıpkırmızı mı kesiliyor? Niye kıpkırmızı kesiliyor? Niye kırmızı kesiliyor? Kırmızı renk ateşin rengidir. İnsan niye kıpkırmızı kesiliyor? Çünkü şeytan onun damarlarına sirayet ediyor. Kan deveranı yükseliyor insanda. Şeytan o insanı istila ediyor. Şeytanın insanı en kolay günah işleteceği insanı en kolay günah işleteceği an kızdığı andır. Sinirlendiği andır. Hanımını boşalttırır ona. Geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde. Kendisini mezara, hapishaneye sokturabilir veya mezara götürebilir veya haşa tümme haşa Allah'a, peygambere, dine, imana küfrettirip dinden imandan da uzaklaştırır. En kolay insanı mağlup edeceği an, sinirlendiği andır. Kızdığı andır. İşte gerçek pehlivan kimdir? Karşısındaki rakibi boksla veya güreşle mağlup eden insan değildir. Gerçek pehlivan, sinirlendiği zaman sinirini, öfkesini yenebilen insandır. Çünkü en yağız düşman, en güçlü düşman nefsi emmaredir. Eğer sen nefsini yenebiliyorsan en büyük düşmanını yani. Karşısındaki, Karşındaki göreçteki rakibin senin düşmanın değil de sadece rakiptir sana. Belki arkadaşındır, biraz sonra kucaklaşacaksınız zaten. Ama nefsi emmari insanın en büyük düşmanıdır. İnsan kızdığı zaman eğer öfkesini yeniyorsa, öfkesine malum olmuyorsa burada nefsi emmanesini yenmiş mağlup etmiştir. En büyük düşmanını mağlup etti demektir. Gerçek pehlivan kızdığı zaman öfkesini mağlup olamayız. Kızdığımız zaman bir haşa ağzımızdan küfür küfürlü sözler çıkabilir. İki elimize ayağımıza mağlup olamayız. Tekme tokat gelir. Tekme tokata gücümüz yetmiyor. Karşıki insana bir, bir tokat vurursak o bize iki tokat vuracak. Biz ona atıyorum 20 kilo ağırlığında bir yumruk vursak o bize. 40 kilo ağırlığında bir tane vuracak bizi yere serecek. Bu sefer ne yapıyor insan? Silah varsa silahına sarılıyor veya karşı tarafa zarar verebileceği bıçak mıdır çakı mıdır ne varsa veya taş mıdır arabayla yolda seyrederken olabilir yani. Bir araba bir arabaya. Dalgınlığı sebebiyle. Yanlış yapabilir. Malik olamayabilir. Sen de bu yanlışı zaman zaman yapabilirsin. Vay sen beni nasıl yanlış oldun? Çekiyor önüne. İn aşağı diyor, eline alıyor demirleri. Hayırdır ne olacak bu demirle? Kaşık insanı dövecek. Ne ile demirle döver? Niye demiri alıyor? Demirsiz gidersen belki onun yumruğu benim yumruğumdan kuvvetli olabilir. Bu işi demirle hallederim. Ya insan demirle affedersiniz köpeği dövebilir mi? Soruyor mız. Demirle köpek dövülür mü? Demirle herhangi bir canavar dövülür mü, dövülmese? E sen insan ya Karşındaki insan ya. Demirle nasıl döveceksin? Neresine vuracaksın? Kafasına vuracaksın demirle. Olur mu böyle şey ya? Yani? E bu canavarlık değil midir ya? Yani? Canavara uygulanmayan bir şeyi sen din kardeşine nasıl uygularsın? Şöyle düşünmek gerekmez mi? Doğru olmaz mı kıymetli olsa Adam babasını kaybetmiş. Mesela. Eşini kaybetmiş. Benim dünyam yıkıldı demiş. bilmiş arabaya gidiyor. Cenaze işlemlerini takip ediyor. O dalgınlıkla sana bir yanlış yapmış olabilirdi yolda. Başka arabayı kullanacaktı, o kullandı. Şimdi sen bilmezsin bu manzarayı tabii. Çek, çek diyorsun kenara, önünü kesiyorsun, alıyorsun üzerine demiri, adama girişeceksin. Zaten adam dünyasını kaybetmiş. Zaten adam bitmiş, tükenmiş. Şimdi bir de sen demirle girişeceksin adama, hiç bunun akılla mantıkla izah etleri tarafı var mı? Olmaz. Velev ki tepeden tırnağa kadar gerçekten suçlu olsa bunun karşılığı demirle insan dövmek değildir. Yanındakiler dört, arabanın dört tane kapısı birden açılıyor dört kişi birden iniyor aşağı adamı dövecekler. Dört kişi bir kişi döver mi ya? Bu da insandır ya. Yani. Yaptığı yanlışın cezası bu mudur gerçekten? Ölçüsü bu mudur gerçekten? Değil. Sinirlendin ya sen şimdi orada kendini deneyeceksin. Bakın ben şimdi öfkemi yenebilecek miyim? Yenemeyecek miyim? Diye kendini kontrol edeceksin. Gerçek pehlivan kimdir? Kızdığı zaman sinirlendiği zaman öfkesine malik olandır. Hz. Abdullah radıyallahu der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ ف۪يكُمْ Zürriyetsiz deyince siz ne anlarsınız bundan? Bakınız Peygamber Efendimizin değerlendirmesi nasıl? Zürriyetsiz deyince, evlatsız deyince ne anlarsınız bundan? Dediler ki ellezî lâ çocuğu olmayanı biz işte zürriyesiz rakup deriz Arapça. Kâle bir rakub. Rakub o değil. Zürrîs o değil. evlatsiz olan o değildir. Ya kimdir? Velâkin hu'r reculullezî mi şey'e. Çocuklarından buluğa ermeden ahirete hiçbirisini hiçbir tane göndermemişse, hiç küçük çocuğu ölmemişse bir adam gerçek zürriyesiz odur be. Asıl evlatsiz odur be, diyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Yani bir insanın çocuğu küçükken bulu ölürse, o insan ahirete gidiyor, önceden gidiyor tabiri caizse, babasına anasına yer hazırlıyor. Yer hazırlıyor tabiri. Ee, cenazelerde okunan dua vardır. Çocuklar ise, bulu ölen çocukların cenaze duası ayrıdır. Ee, eğer bulu ise işte Allah'ın bunu günahlarını bahşettiği dua ediyoruz. Ölüyle ilgili. Ama çocuk ise Allahümme cealhu lena farata. Allahümme cealhu lena ejran ve dukva. Allah'ım bunu bizden önce gitmiş bizim için hazırlık yapanlardan eyle Allah'ım bizi, bunu bizim için ücret yap Allah'ım bunu bizim için bir azık yap ya Rabbi. yani önceden gitmiş anasını babasının tabiri caizse cennette bekleyen bir yavru yap diye yani bir insanın çocuğu bulu ermeden önce ölürse o insan adına ahiret noktasında ahirette bir temsilcisi bir avukatı var demektir bir şefaatçisi var demektir Evlatsız deyince, zürriyetsiz deyince çocuğu olmayan değil. Gerçek zürriyetsiz, çocuğu küçükken ölmeyendir diyor. Şimdi bu i gerçekten çocuğu küçükken ölen insanlara ne güzel bir moral kaynağıdır değil mi? Ağlayıp sızlamana gerek yok. Ahirete bir avukat gönderdin, bir temsilci gönderdi. Bir kardeşimizin çocuğu, işte küçükken doğduktan sonra ölmüş. aklı başında hayat tecrübesiyle dolu birisi de ziyarete gitmiş. Demiş ben sizi tebrik ediyorum. Şaşırmışlar. Tebrik ediyorum. Ne oldu demişler. Ahirete bir avukat gönderdiniz ya. Onun için tebrik ediyorum demiş. Şimdi ölüye bas dilenir. Ölüsü olana bas dilenir ama tebrik ediyorum demiş. Avukat gönderdiniz ahirete. Temsilci gönderdiniz. Hadis-i şerifin devamında فَمَا تَعُدُّونَ السُرْعَةَ ف۪يكُمْ peki pehlivan deyince ne anlarsınız diye sormuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimsenin yenemediği herkesi yenene işte biz pehlivan deriz o, o, o pehlivan değildir bir gün yenilmeyen yenilecektir yenilmeyen bir gün yenilecektir Ha hani nerede o, vurduğu zaman karşısındaki rakibi deviren Muhammed Ali Kılai nerede şimdi Demek ki bir zamanlar devirirsin. Bir zaman gelir devrilirsin. Ayakların seni taşımaz. Ayaklar taşımaz. Hay, Gerçek pehlivan kimdir? وَلَكِنَّهُ الَّذ۪ي يَمْلُكُ نَفْسِهُ عِنْدَ الْغَضَبِ Kızdığı zaman kendisine malik olandır. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet eder. Müslüm bu hadis-i şerifi bize nakleder. لَمَّا صَفَرَ اللّٰهُ آدَمَهُ cenneti تَرَكَهُ Mâşâ Allah. Allah Celi Celal'i çamurdan Adem Aleyhisselam'ı önce yarattı. Heykel şeklinde cennette duruyor. Heykel şeklinde. Ha, can vermemişti ona. Can vermemişti. Cennette tasvir etmişti onu. Şekillendirmişti onu. E, melekler ziyaret ediyor onu. Şeytan da bu arada ziyaret ediyor onu. Fecaale iblisü yutifu bihi. Yandur mahuva. Şeytan iblis gelmiş bakıyor sağına bakıyor soluna bakıyor. Efendim burnunun deliklerine bakıyor. İçine dışına bakıyor. فَلَمَّا رَآهُ اَجْوَفَ Adem'in içini boş görünce عَرَفَ اَنْ لَهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يتمالك. Anladı ki bu şehvetine, nefsine malik olamayacak. Bu boşluklar bir şeyler dolacak. Diye şeytan o zaman bunu anladı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İnsanda şehve duygular, sinirlenme gibi olaylar olacak. İnsanın yaratılışında bu vardır. Ancak insan ne olması lazım? Şeytana fırsat vermeyip öfkesine malik olması gerekir. Şehvetini yenmesi gerekir. Sehlib bin Muazze radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men kezama gayzan ve huve qadirun ala an yunfidehu ''De'âhullâhu yevmel qiyâme te'alâ rûûsul halâ'iq hatta yuhayyirahu min eyyir hûr il Bir insan sinirlendi, kızdı. Karşı tarafa ceza vermeye muhtedir. Tokat mı? Tokat vurabilecek. Ağır laf mı? Ağır laf söyleyebilecek. Tekme mi? Tekme vurabilecek. Ceza mı? Ceza verebilecek. Buna gücü yettiği halde derin bir nefes alıyor, öfkesini Allah için yeniyor. Mağlup olmayacağım diyor nefsime. Sinirime malik olmayacağım diyor. Karşı tarafa ceza vermiyor, öfkesini yeniyor ve bağışlıyor. Karşı tarafa. Yarın ahirette Allah Celle Celaluhu bütün insanların huzurunda bunu çağıracak. Ey filan oldu filan. Gel bak. Ey insanlar görün bu insanı diyeceğim. Sen falanca zamanda sinirlenmiştin, kızmıştın ama sırf Allah için öfkeni malik oldun. Ceza vermeye muktedir olduğun halde, gücün yettiği halde Ceza vermedin, öfkene malik oldun. Şimdi ben bütün insanların huzurunda buyur cennete gir. Hurilerden istediğin kadar al diyecek Allah Celle Celaluhu ona. Hadis şarihleri hurilerden istediğin kadar al ifadesini yani bu insan mutlaka cennete girecek. Ve cennetin nimetlerinden sınırsız bir şekilde istifade edecek. Bundan bu mana anlaşılır. Yani bir yerde öfkemizi... Bir tokatla bir tekmeyle beraber halledecektik. Bir tokat atmadık diye, bir tekme atmadık diye, ağır laf söylemedik diye Allah bize bakın ne makam veriyor. Ah, sen ki kulum burada nefsini yendin. Sinirine malik olma, malik oldun, mağlup olmadın. Haydi sana buyur cennete. Ve sınırsız cennetin nimetlerinden istifade et buyuracaktır. Burada sinirini, infaz etmeye muktedir olduğu halde yani karşı tarafa ceza vermeye cezalandırmaya muktedir olduğu halde yapmazsa Allah için yapmazsa cezalandırmazsa, öfkesini yenerse bu mükafat kendisine verilecektir. Bazen insan kızar sinirlenir de sinirlendiği insana gücü yetmediği için bir şey diyemez. Hımm der. Neyse bu işi es geçelim falan. Es geçelim değil mi? yapamayacak başka bir şey de öyle es geçiyor. Dişinin geçeceğine inansa var ya parçalayacak da. Bir arkadaşımız anlatmıştı, sırası yeri geldikçe anlatırım onu. Güzel de bir örnektir. Şimdi kamyon yolda giderken taksiye işte yol vermemiş. Soldan gitmiş. Yanlış yapmış trafikte. Taksinin şoförü de kızmış, sinirlenmiş yani sen büyük kamyonsun diye sen bana bunu yapamazsın falan bir fırsatını bilmiş, bulmuş, önüne geçmiş. Önüne geçer geçmez arabayı yolun ortasında çekmiş. Gidemesini bile. Kamyon şoförüne ineş alır. Kamyon şoförü de tabii o da durmuş mecburen. Kamyon şoförü de açmış kapıyı. İnmeye başlamıyor ama iniyor iniyor adam bitmiyor ki. <gülüyor> i̇niyor iniyor adam bitmiyor ki. İnmiş kocaman bir adam. Taksinin şoförü de benim gibi ufak tefek birisi. Adam indikçe indikçe bakmış bakmış. Ama ben bunun karşısında ne yapacağım? Dövmek için adam indirdi aşağıya, yolunu kesti için işte. adam işini bitirecekti ama adam böyle izban tut gibi görünce abi dedi niye böyle yapıyorsun ki? Niye böyle yapıyorsun? Yallarmaya başladı abi. Niye şimdi burada sinirle malik oldu? Hemen bir de sinirle malik oldu. Korktuğu için, korktuğu için. Bir sonraki hadis ilve geçiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh, der ki adamın bir tanesi geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki şeya, bana bir şeyler öğret ya Resulullah ve la fakat çok olmasın söyledikler e yani ezberlemek istiyorum söylediklerini. çok uzun olursa anlayamayabilirim ezberleyemeyebilirim çok uzun olmasın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki ben sana şimdi nasihat edeyim dedi ve ta la tahla sinirlenmeyeceksin Bitti, bu kadar. Farhat dedi der miraran, külü derlik ya külle hatada. Yarısı bana bir daha öğret. Çok olmaz, kızma. Tekrar soruyor, kız kız mı? Başka hiçbir şey söylemiyorlar sadece. Demek ki o insan, bütün yaptıklarını sinirlenerek kızarak yok eden birisiydi. En büyük tehlike onun için kızmak idi. İnsanlar öyledir yani, değişik mizaçlara sahiptirler. Bazı insan çok kolay kızar. Kızdığı zamanda kendine malik olmaz. Efendim malik olmayınca da bütün yaptıklarını affedersin köyde ineği sağırlar sağırlar tam bakraç kazan dolacak bitti. Süt bitmek üzereyken bir tekme atar şey. İneş sütü olduğu gibi boşaltır yere döker. Efendim aynen öyle. İnsan kızıyor kızıyor sinirleniyor ondan sonra bir yanlış yapıyor bütün amellerini pedişan ediyor. Haşa. Allah peygamberi e küfrediyor. Ne din kalıyor, ne iman kalıyor, ne nikah kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bir anlık bir sinir insanı perişan ediyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızma. Nasıl hatet ya Resulallah? Kızma. Nasıl hatet ya, ya Resulallah? Kızma. Yani sen alman gereken kızma konusunda, sinirlenme konusunda kendine malik olacaksın. Yanlış iş yapmayacaksın. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmıştır. فَرَحَّصَ <gülüyor> فِيهِ müsaade etmiştir. Yani bir var ki ruhsat dediğimiz kolay amelin kolay tarafını seçmek vardır. E buna Efendimiz izin vermiştir. Kendisi de bazen yapmıştır. فَتَنَزَّا عَنْهُ kavmin bazıları yani Efendimizin bu yaptığı biraz sanki gevşeklik gibi geldi. Biraz daha ciddi Müslüman olmamız lazım gibi düşünmüşler. Bu olay Peygamber Efendimiz'e ulaşmış. Efendimiz'e ulaştığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış hutbeye. İnsanları toplamış elhamdülillahi rabbil alemin diye Allah hamdü sonra buyurdu ki mâ bâlu min tenezzehûn ani şey asna'hû benim yaptığım bir takım şeyleri yapmaktan çekilen bunu hoş görmeyip buna bu kadar gevşek olmamalıyız diyenlerin halini nice coğulu. Böyle bir şey olabilir mi? fe inni billâhi ve eşheddûm lehu haşyetem. Vallahi sizin Allah Allah'ı en iyi bilen benim. Ve Allah'tan en çok korkan benim, benim yaptığım doğrudur. Benim yaptığımı beğenmeyip de daha soku, daha kofuk Müslüman olma gayreti içerisinde olmak sadece şeytana efendim, esir olmaktan başka bir şey değildir. Geldi sahabe-i bir grup, kendi aradan toplandılar. Dediler ki önümüzde çok korkunç günler vardır. Efendim, ahiretin dehşetli anları vardır. Biz bugünlerde o güne hazırlık yapmamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Cenab-ı Hakk'ın sevgilisidir. Onun geçmiş gelecek günahlar bağışlanmıştır. Onun amelleri de çoktur. Biz ona bakmayalım. Ne yapalım biz? Hanımlarımıza bir daha yataklara girmeyeceğimize söz verelim. Bir. Artık şehvetimizi böylece yenmiş olacağız. Her gün oruç tutacağız. Hiç oruca fasıla vermeyeceğiz. İki. Efendim. Yataklarımıza yatıp uyumayacağız. Hep uyanık ömrümüzdeki geçireceğiz. Üç. Üç konuda anlaşmışlar. Ahdü misak etmişler. Bu haber Efendimiz'e ulaşın. Madalya alacaklarını zannetmişler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir sinirlendi bir sinirlendi, bir kızdı, bir kızdı ki dedi ki buyurdu ki işinizi Allah'ı en iyi bilen benim. Allah'tan en çok korkan benim. ibadetten en çok zevk alan benim. Ben eşlerimle beraber yatarım. Yatmadığım da olur. Uyurum anlamda olur. Gecenin bir kısmını ibadetle geçiririm, bir kısmını uyanık geçiririm. Dolayısıyla dünya nimetlerine ben ne yapıyorsam siz de onu yapacaksınız. Benden farklı yapmayacaksınız. Ben size örnek olarak gönderildim. buyurdum. Şimdi burada hadis-i şerifin çok gönleri var da dersimizle alakalı bölümü şudur. Ali ve sellem Efendimiz bu insanlara kızmış. Kızmış ama kürsüye çıktığında minbere çıktığında ey Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin gel bakayım. Siz böyle nasıl yaparsınız dememiş. Ortadan konuşmuş. Herkes nasibini alsın diye ortadan konuşmuş. Yani karşıki insana kızdığı insanı bilfil muhatap alarak herkesin içerisinde rezil etmemiş. Bir sonraki hadis-i şerif ve bu konuda okuyacağımız son hadis-i şerif. Ve en hakkaret ken-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza balahu an ar-racul şey ve lem yaqul Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birilerinden şikayet geldiği zaman falanın hali ne olur diye sor demezmiş. Böyle yapan insanlar olursa aranızda bunların hali nice olur diye ortadan konuşulmuş. Şahsiyet yapmazmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla kızdığı sinirlendiği, kendisini kızdıran, sinirlendiren insanı şahsını rencide etmez. Onun yanlışını topluma mal etmek suretiyle içinizde böyleleri olursa ne olur bunların hali diye böylesine herkese yarayacak şekilde umumu olarak konuşur, işi böylesine düzeltirdi kıymetli dostlar. Şimdi ayeti kerimeye geçip ayeti kerimede kıymetli dostlar, iki tane ayeti kerimeye kısa kısa mana vereceğim. Biz bugünkü dersimizde bu sinirlenme işini halledebilirsek, sinirlendiğimiz zaman ya sinirlenmeyeceksin yani sebeplerini ortadan kaldıracaksın... Ve da sinirlendiği zaman öfkeni yeneceksin, öfkeni mağlup olmayacaksın, sen zarar edersin. Dünyanda da zarar edersin, ahirette de zarar edersin. Bir zamanlar Almanya'dan birisi telefon ediyor bana. Telefon ne kadar sürsün sürsün, aşağı yukarı yarım saat telefon sürdü. Cep telefonundan alınmış. Niye telefon etmiş, derdi neydi? Kızmış, sinirlenmiş. 55-60 yaşlarında bir hanımını boşamış. Üç dolarlıkla boşamış onu. Efendim Uğraşıyor, yalvarıyor, yakarıyor ki yani bunun bir yolunu bulalım falan. Ya yarım saat değil, iki saat uğraşsan değişmez durum Bir anlık sinirle 50 senelik hanımını, 40 senelik hanımını aradaki nikah bağlarını olduğu gibi bitirmiş. Şimdi aman bir çaresi var mı diye efendim her türlü masrafa, fedakarlığa hepsine lazım. Her türlü şeyi gözün önüne getiriyor. Aman bu yaptığım yanlışı düzeltebilir miyim? kızdın sinirlendin tak diye adamı vurdu. Sen şimdi parçalansan paralar harcasa bu adama yeniden can verebilir misin? Veremezsin. Yani bir anlık öfke insanın dünyasını yıkar, ahiretini yıkar, her şeyini perişan eder. O zaman sinirlenmemek elde olmaz bazı. İnsan sinirlenir. Ama sinirlendiği zaman öfkesini yenecek sebeplere tevessül etmesi lazım. Adam bir tanesi kıpkırmızı olmuştu, sinirlenmiştir. Efendimiz manzarasını gördü. Ben öyle bir kelime biliyorum ki bu adam o kelimeyi söylese bu sinir ondan gider dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sinirlendiğin zaman Euzubillahimineşşeytanirracim de bak faydasını göreceksin. Çünkü şeytan tam seni abluka altına alıyor. Şeytan darbesini indirmek istiyor sana. Euzubillahimineşşeytanirracim de şerrinden Allah'a sığın. Bunun yardımını görürsün. Sinirlendiğin zaman ayakta mısın? Otur. Oturuyor musun? Uzan sinirlendiği zaman öfkeni yenmek istiyor musun? Koş musluğun başına al abdest. Çok fazla sinirlendiysen doğru banyoya git, dışarı. Sadece abdest suyunu söndürmeyebilir. Her tarafının suyunu söndürmeyebilirsin. Derin bir nefes alsın dışarı çıkınca daha makul düşünmeye başlarsın. A'udü besmele çek, çekmek sinirlenmekte öfkeni yenmeye yarar. Ayaktasın oturmaya, oturuyorsun yatmaya. Yatmak bu öfkeyi yenmeye yarar. Abdeste koşmak öfkeni yarar. Öfken biraz daha fazla ise boya ateşine koşmak bu da öfkeyi sindirme işine yarar. Hadislerde bunlar da geçiyor. Şimdi geldim ayeti kerimeye kıymetli dostlar. Enfal suresinin Ayet ayeti kelimeleri. İki ayetini mana vereceğim. Birincisi: "Senzu la Allah alemekum mughayiran ni'meten an'amaha hatta benim size karşıt tavrım nasıldır bilir misiniz? Eğer ben size bir nimet verdiysem, bir rahatlık verdiysem, bir bolluk verdiysem, bir huzur verdiysem ben sizden bu nimeti almam bir daha. Verdiğim nimeti, verdiğim güzelliği ben sizden almam. Siz kendinizi değiştirmedikçe. Ne zaman ki siz görevlerinizi yapmazsanız, Ne zaman ki siz şükredecek yerlerden körlük yaparsanız ne zaman ki siz şımarmaya başlarsınız o zaman ben sizden verdiğim nimetleri alırım. لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنَعْمَهَا لَقُمْ Şimdi ben size hepinizin inanıyorum ki kabulleneceğiniz anlayacağınız, kabulleneceğiz bir şey söyleyebiliriz. Bir kıyaslama yapıyoruz. 50 sene önce, 60 sene önce bu arabalar var mıydı? Yok. Bu imkanlar var mıydı? Yok. Bu cep telefonları var mıydı? Yok. Bu iletişim araçları var mıydı? Yok. Evlerde böylesine bolluk var mıydı? Yoktu. Böylesine hastaneler, doktorlar var mıydı? Yoktu. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik küpürü bunlar var mıydı? Yoktu. Evimizde cebimizde büyüklerimizin cebinde o zaman yaşayan insanın cebinde böylesine para var mıydı? Yoktu. Böylesine kaliteli saatler var mıydı? yok O zaman 50 sene öncesine göre şimdi çok zenginiz. Mesela 50 sene önceki bir çocuğun kaç tane ayakkabısı vardı? Kaç kat elbisesi vardı? Şimdi çocuk daha doğmadan, daha doğmadan belki 20 25 kal elbisesi vardı. Daha doğmadan ha. Ayakkabıları bile numara numara hazırlanmış. Bolluk çok. Ama soruyorum işte. şimdi. 50 sene önce yemek yiyenlerin yediği o sofradaki bir çeşit iki çeşit yemekten aldığı lezzeti şimdi alabiliyor mu? Anam. Baba evladından, evlat babasından aldığı zevki şimdi alabiliyor mu? Erkek hanımından hanımı erkekinden aldığı zevki, duyduğu saygıyı, sevgiyi şimdi bulabiliyor mu? Bulamıyor. Bakın para çoğaldı, imkanlar çoğaldı, iletişim araçları çoğaldı. Ama insanlardan insanlık duygusu uzaklaştı. Huzur uzaklaştı. Şimdi toplum içerisinde en çok hastalık nerede? Mide ağrısı mı? Değil. Baş ağrısı mı? Değil. Diş ağrısı mı? Değil. Göz ağrısı mı? Değil kafa, kafa, sinir sistemi bozulmuş. En çok psikolojik sıkıntı içerisinde olan insanlar. 17 yaşındaki delikanlı psikolog tedavisine gidiyor. 17 yaşında, dur bakalım hayatın körpesi ya. Ağzı süt kokuyor be. 16 yaşındaki çocuk psikolog tedavisi görüyor. Psikoloğa gidiyor, tedavi görüyor. Psikolojisi bozulmuş. Yani Allah Celle Celaluhu bir millete nimet verir, verir bir aileye verir, bir insana verir. Ancak o aile, o insan, o millet o nimetin değerini bilmezse, şımarırsa, nankör olursa, kibirlenirse, gururlanırsa, katlarlaşırsa Allah o nimeti değişik şekilde onlardan alır. Onun için kıymetli dostlar kendimizi, ailemizi ve daha umum olarak düşündüğümüz zaman ülkemizi ve alemi İslam'ı düşünelim. Allah Celle Celaluhu'da var olan nimetlere daha fazlasını istiyorsak, Allah'tan istiyorsak, kendimizi daha da düzeltmemiz lazım. Ahlakımızı, tavır davranışlarımızda davranışlarımızı düzeltmemiz lazımdır. İkinci ayet-i kerime olarak da İslam dininin düşmanları hep İslam dinini öcü olarak göstermek isterler. Ve terakkiye ilerlemeye mani olduğunu söylemek isterler. Terakkiye mani olduğunu söylerler. Tesbih çeken elin tehlikeli olduğunu tesbih çeken elle, tetik çeken elin eşit olduğunu falan geveleyip geveleyip dururlar. Dünyada böyledir bu. Efendim, iftiralarla beraber İslam dinini, Müslümanları kötü görmeye çalışırlar. Göstermeye çalışırlar. Bunun Kur'an'daki yansıması şudur. Estaizu <Sessizlik> Allah وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Habibim, içi din düşmanlığıyla dolmuş. Ama dışarıda zevahir idare etmek için ben de hoca çocuğuyum, ben de hacı çocuğuyum biz de Müslümanız ya diyenler var ya sen bunları gördüğün zaman tu'cubu ki acizâmu'hum kıyafetlerine bakarsın elbiselerine bırakarsın, kravatlerine bakarsın yetkilerine bakarsın çantalarına bakarsın, bunlar adam zannedersin ve'n yegûlu tesma'ali kavlihim bunlar konuştular bir de adam konuşuyor diye dinlersin konuşmalarını Değer verirsin onlara. hoşu ennehum huşubun enne de. Ben size onların gerçek yüzünü söyleyeyim. Onlar insan değillerdir. Onları yakmak için biraz sonra fırına gitmek için duvardan yukarı yaslanmış kereste gibidirler Allah buyuruyor. O sizin gördüğünüz gibi değerli değildir onlar. Sözü dinlenecek insan değildir onlar. Onlar kereste gibidirler. Buyurduktan sonra Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Onlar her sesi kendi aleyhlerine zannederler. Bir yerde bir ses geçerler, bizi mi yok edecekler? Bir yerden bir ses duyacaklar, bizi mi efendim havaya uçuracaklar diye en ufak bir şeyden korkarlar. Yani Müslüman'ın elindeki tesbihi bile, aa bu ne diyor? Yıllarca hakimlik, hakimlik yapmış, birisi emekli olduktan sonra bir mecliste konuşuyor. Yaptıklarını anlatıyor da, Diyor ki şöyle hucular geldi, şu cezayı verdim. Şöyle hucular geldi, şu cezayı verdim falan. Öyle yağlı ballı anlatıyor. Bir tanesi demiş ki, Hakim bey, sonra bir soru sorabilir miyim? Sor demiş. Hucu dediğin nedir? Ne yapmış? Ya? Ne yapmış? Demiş. Kim'e ne zararı vardı? Şöyle bir durmuş, bilmem ki demiş. Bilmem. Ki. Hucu işte onlar tehlikeli adam. Anladın? Anlaşıldı bu yani hucud demekle bu adam banka ya yani ne yapmış yani topluma zararı nedir bunun? Orasını bilmiyorum demiş. Senelerce hucud diye ceza vermiş, mahkemelere takamış, hapishanelere takamış ve bununla iftihar ediyor ama hucud deyince nedir? Onu bilmiyor. Huculuk tehlikeli, hucular da tehlikeli diye kesmiş kesmiş cezasını atmış. Ya hucu demek yani hu hu diye Allah'a zikredenlere mi hucu diyor? Eğer bilse ki bu insan eline tesbih almış Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikredenler veya hu hu hu diye Mevla'yı zikredenler dir diye bilse aynı ölçüde aynı aşkla heyecanla ceza verebilir mi? İşte eğer veriyorsa ne külle sayıhta hu deyince o bu rüzgar bizi yok edecek. Bu adam Allah deyince tesbih asılınca bizi yok edecekler gibi anlıyor, düşünüyor ne külle sayıhtina aleyhi. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim gerçekten İslam dini terakkiye mani midir ki? İnsanların toplumunun ilerlemesine, çağdaş çağın teknolojisini yakalamaya engel midir? Bakalım ne buyurur Allah Celle Celalühü? Namazda en son okuduğumuz ayetlerde. "Se'r ve a'dû lehum mastata'tum min quddeti ve min ribatil khayl turhibûna bihi adûballâhi ve adûvekum." Ey müslümanlar, yan gelip yatmayın. Düşmanlarınızın ödünü patlatacak, bildiğiniz bilmediğiniz düşmanlar var, hepsini Allah bilir. Onların ödülünü patlatacak şekilde siz sanayinizi kuracaksınız, savaş tekniğinizi yapacaksınız, bütün gücünüzü burada kullanacaksınız. Ne kadar gücünüz varsa hepsini ortaya koyacaksınız, düşmana karşı gerekli silahlarınızı ne ise o günün gereği olan silahlar ne ise bu silahları hazırlayacaksınız demiyor. Gücünüzün son damlasına kadar bunu hazırlayacaksınız. Düşmanlar sizin silahları gördüğü zaman korkacaklar. Ötleri patlayacak buyuruyor Hz. Allah C. Kullarım siz elinize tesbihinizi alın. Allah, Allah Allah deyin. Ya Allah ya Allah deyin. Düşmanınız karşıda ben hallederim. Yardım ederim demiyor Allah C. Yani bu ayeti kerimeye baktığımız zaman İslam dini sanayiye kalkınmaya efendim Harp sanayisini kurmaya, milleti kalkındırmaya, engel midir değil midir? Aynen namazı emreder gibi, orucu emreder gibi, zekatı emreder gibi ülkenin kalkınması için bütün gücümüzü ortaya koyarak seferber olmamızı, düşmanımızın bizim ekonomik gücümüzden, savaş teknolojimizden korkması gerektiğini, bu şekilde hazırlık yapmamız gerektiğini Yüce Allah Celle Celaluhu emrediyor. Onun için İslam dini hiçbir zaman terekkıya mani değildir. ilerlemeye mani değildir. Olmamıştır da. İslam dinini bilmeyenler, anlamayanlar, kavramayanlar böyle bilmeden İslam dinine düşman olurlar.